1625 numaralı konu, Hz. Ebu Bekir, Muaviye ve Ebu Musa'nın, Hz. Peygamberin namazdan sonra yaptığı iki dua hakkındaki rivayetleri, Hz. Ebu Bekir şöyle dedi, Hz. Peygamber her namazın akabinde, ey Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınıyorum, derdi.